Yaptıkları işlerin kötülüğü kendilerine görünmüş ve alaya aldıkları şey onları çepeçevre kuşatmıştır. Onlara denir ki, siz bugüne kavuşmayı nasıl unuttuysanız, bugün de biz sizi unutur, dualarınıza cevap vermeyiz. Yeriniz ateştir, hiçbir yardımcınız da yoktur. Çünkü siz Allah'ın ayetlerini eğlence edinmiştiniz ve dünya hayatı, sizi aldatmıştı. Bugünden sonra onlar ne cehennemden çıkarılacak ne de özürleri kabul edilecektir. Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Göklerde ve yerde büyüklük O'nundur. O'nun kudreti her şeye galiptir. Onun hikmeti her şeyi kuşatır. Ahkaf suresi, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim, bu kitabın indirilişi, kudreti her şeye galip olan ve hikmeti her şeyi kuşatan Allah tarafındandır. Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ve hikmetle ve belli bir müddet için yarattık. İnkar edenlerse, sakındırıldıkları akıbetten yüz çeviriyorlar. De ki, gördünüz mü Allah'ı bırakıp da taptıklarınızı? Onlar yeryüzünde ne yaratmışlarsa gösterin bana. Yoksa onların göklerde bir ortaklığı mı var? İddianızda doğruysanız, bana Kur'an'dan önceki bir kitabı, yahut evvelki peygamberlerin ilminden size intikal etmiş bir delili getirin. Allah'ı bırakıp da kıyamete kadar kendilerine cevap veremeyecek olanlara dua eden kimseden daha sapık kim vardır? Yalvardıkları şeylerin onların duasından haberi bile yoktur. İnsanlar Allah'ın huzurunda toplandığında, taptıkları şeyler onlara düşman kesilir ve onların ibadetlerini inkar ederler. Onlara apaçık ayetlerimiz okunduğunda inkar edenler, Kendilerine gelmiş olan hak kitap için bu açık bir sihirdir dediler. Yoksa onu kendisi mi uydurdu diyorlar. De ki onu ben uydurmuş olsam Allah'ın azabından beni kurtarmaya sizin gücünüz yetmez. İçine daldığınız iftiraları en iyi bilen odur. Aramızda şahit olarak o yeter. O çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. De ki, peygamberlik benimle başlamadı. Bana ve size ne yapılacağını da bilemem. Ben ancak bana vah yolunana uyarım. Ve ben ancak apaçık bir sakındırıcıyım. De ki, söyleyin bana, eğer bu Kur'an Allah tarafından gönderildiği halde, onu inkar ettiyseniz ve İsrail oğullarından bir şahit de, Tevrat'a dayanarak onun hak kitap olduğuna şahitlik edip iman ettiği halde siz iman etmeyi büyüklüğünüze yediremezseniz zalim olmaz mısınız? Muhakkak ki Allah zalimler güruhuna yol göstermez. Kafirler iman edenler için dediler ki eğer bu dinde bir hayır olsaydı ona inanmakta müminler bizi geçemezdi. Kur'an'la doğru yola girmeyi kabul etmedikleri için bu eski bir uydurmadır derler. Kur'an'dan önce de bir rehber ve rahmet olarak Musa'nın kitabı vardı. Bu Kur'an ise evvelki kitapları doğrulayan bir kitaptır ki zulmedenleri zulümlerinin akıbetinden sakındırmak için ve iyilik sahiplerine de bir müjde olmak üzere Arap lisanıyla gönderilmiştir. Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da doğru yolda sebat edenler için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Onlar cennet ehlidir ve yaptıklarına mükafat olarak orada ebediyen kalacaklardır. İnsana biz anne ve babasına iyilik etmeyi emrettik. Annesi onu zahmetle taşıdı, zahmetle doğurdu. Onun anne karnında taşınması... Ve sütten kesilmesi 30 aydır. Nihayet olgunluğa erişip 40 yaşına vardığında, Ya Rabbi diye dua etti. Bana anneme ve babama bağışladığın nimetlerin şükrünü eda etmeye ve razı olacağın güzel işler yapmaya beni muvaffak et. Neslimden gelenleri de salih kimseler kıl. Ben sana yönelerek günahlarından tevbe ettim ve ben sana teslim olanlardanım onlar öyle kimselerdir ki biz onların yaptıklarından güzel olanlarını kabul eder günahlarını da bağışlarız onlar cennet ehli içindedir İşte bu onlara vaat edilmiş dost doğru bir sözdür anne ve babasına öf sizden beni öldükten sonra diriltilmekle mi korkutuyorsunuz halbuki benden evvel nice nesiller gelip geçti Diyen kimseye gelince, anne ve babası Allah'tan onun için hidayet isteyip, yazıklar olsun sana, gel iman et, Allah'ın vaadi haktır diyorlardı. Oysa, bu eskilerin masallarından başka bir şey değil diyordu. Öyleleri, kendilerinden önce gelip geçen cin ve insan toplulukları içinde azabı hak etmiş kimselerdir. Onlar hüsrana uğramışlardır. Herkes için yaptıklarına karşılık dereceler vardır. Onlara yaptıklarının karşılığı eksiksiz ödenir ve haksızlığa uğratılmazlar. O gün kafirler cehennem ateşine sunulurlar. Onlara denir ki, siz bütün zevklerinizi dünya hayatınızda tattınız ve onlarla safanızı sürdünüz. Bugün de yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanıza ve yoldan çıkmanıza karşılık hor ve hakir edici bir azapla cezalandırılacaksınız. Ad kavminin kardeşi Hud'u da hatırla ki, Ahkafta bulunan kavmini Allah'ın azabıyla korkutmuştu. Ondan evvel ve sonra da peygamberler gelip geçti. Hud kavmine, Allah'tan başkasına ibadet etmeyin, dedi. Yoksa büyük bir günün azabının size erişmesinden korkarım. Onlar, ''Sen bizi ilahlarımızdan vazgeçirmek için mi geldin?'' dediler. ''Doğru söylüyorsan, bize vaad ettiğin azabı getir.'' Hud dedi ki, ''O azabın vaktine dair bilgi Allah katındadır. Benimle gönderileni size tebliğ ediyorum. Fakat görüyorum ki siz cahillik eden bir kavimsiniz. Onu vadilerine doğru gelen bir bulut şeklinde görünce, ''Bu bize yağmur getiren bir buluttur.'' dediler hayır dedi. O sizin çabuklaştırılmasını istediğiniz azabın ta kendisidir. O bir rüzgardır ki içinde pek acı bir azap vardır. Rabbinin emriyle her şeyi mahveder. Sonra helak oldular ve ortada evlerinden başka bir şey görünmez oldu. Mücrimler güruhunu işte böyle cezalandırırız. Andolsun ki, Size vermediğimiz imkanları biz onlara vermiştik. Onlara kulaklar, gözler ve kalpler de vermiştik. Fakat ne kulakları, ne gözleri, ne de kalpleri onlara bir fayda sağlamadı ve ayetlerimizi bile bile inkar ettiler. Alaya aldıkları şey de onları çepe çevre kuşatı verdi. Andolsun ki etrafınızdaki beldelerden nicelerini biz helak ettik. Onlara belki inkar ve isyanlarından dönerler diye ayetlerimizi de çeşitli şekillerde açıklamıştık. Onların Allah'a yaklaşmak için ondan başka ilah edindikleri şeyler kendilerine yardım etseydi ya, fakat o ilahları kaybolup gittiler. İftiralarının ve uydurup durdukları şeyin neticesi işte budur. Hani Kur'an'ı dinlemeleri için cinlerden bir topluluğu sana göndermiştik. Huzuruna geldiklerinde, birbirlerine susun dediler. Kur'an okunduktan sonra da, inkar ve isyandan sakındırmak üzere kavimlerine döndüler. Ey kavmimiz dediler! Biz Musa'dan sonra indirilen, kendisinden önceki kitapları doğrulayan, hakka ve dost doğru bir yola ileten bir kitap dinledik. Ey kavmimiz! Sizi Allah'a çağıran peygambere uyun ve ona iman edin ki, Allah da sizin günahlarınızı bağışlasın ve acı bir azaptan sizi korusun. Allah'ın davetçisine uymayan kimse, yeryüzünde Allah'ı aciz bırakıp da kendisine gelecek azaba mani olamaz. Onun Allah'tan başka yardımcıları da olmaz. Öyleleri apaçık bir sapıklık içindedirler. Gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmakta hiçbir güçlük çekmeyen Allah'ın, Ölüleri diriltmeye de kadir olduğunu onlar görmedi mi? Evet, o elbette her şeye kadirdir. Ateşe sunuldukları gün kafirlere, bu hak değil miymiş denir. Onlar, evet, Rabbimize yemin olsun ki hakmış derler. Allah buyurur ki, öyleyse inkarınızdan dolayı şimdi tadın azabı. O azim ve sebat sahibi peygamberlerin sabrettiği gibi sen de sabret. Kafirlerin başına gelecek azap için acele etme. Onlar, kendilerine vaad olunan azabı gördükleri gün, dünyada günün bir kısmından fazla kalmadıklarını sanırlar. Bu bir tebliğdir. Yoldan çıkmış bir topluluktan başkası helak edilir mi hiç? Muhammed Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar eden ve halkı Allah yolundan alıkoyanların yaptıklarını Allah boşa çıkarmıştır. İman eden, güzel işler yapan ve Rabbinden hakkın ta kendisi olan Muhammed'e indirilmiş olana inananlarınsa Allah günahlarını örtmüş ve onlara dünyada ve ahirette muvaffakiyet vermiştir. Çünkü inkar edenler batıla uymuş İman edenlerse, Rablerinden gelen hakka tabi olmuşlardır. Allah, insanlara hallerini böylece açıklar. Kafirlerle harpte karşılaştığınız zaman, boyunlarını vurun. Nihayet onları mağlup ettiğinizde, kalanlarını esir alın. Sonra onları ister bedelsiz olarak, ister fidye karşılığında serbest bırakırsınız. Harp aletleri bırakılıp, Savaş sona erinceye kadar bu şekilde devam edin. Allah'ın emri böyledir. Allah dileseydi, Muharebesiz de onlara layık oldukları cezayı verirdi. Fakat o, sizi birbirinizle imtihan etmek için cihadı emretmiştir. Allah yolunda öldürülenlerin amellerini ise, O asla boşa çıkarmaz. Onları muratlarına erdirir ve amellerini kabul eder. Ve onları, kendilerine dünyada bildirdiği cennetine koyar. Ey iman edenler! Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, O da size yardım eder ve size sebat verir. İnkar edenlere gelince, onlar da yüzüstü sürünsünler. Allah onların yaptıklarını boşa çıkaracaktır. Çünkü onlar, Allah'ın indirdiğini beğenmemiş, Allah da onların amellerini mahvetmiştir. Onlar yeryüzünde dolaşıp da, kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin ne olduğuna bakmadılar mı? Onlar yeryüzünde dolaşıp da, kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin ne olduğuna bakmadılar mı? Allah onların kökünü kırdı. Bu kafirler için de benzer bir akıbet vardır. Zira Allah iman edenlerin dostudur, kafirlerin ise hiçbir dostu yoktur. Muhakkak ki Allah, iman eden ve güzel işler yapanları, altından ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir. İnkar edenler de, bu dünyada nasiplerini alır ve hayvan gibi yiyip içerler, varacakları yer ise ateştir. Seni yurdundan çıkaran bu beldeden daha kuvvetli, nice beldeler vardı ki, biz onları helak ettik, hiçbir yardımcıları da olmadı. Rabbinden bir delil üzerinde olan kimse, kötü işi kendisine hoş gösterilmiş ve heveslerinin peşine düşmüş kimse gibi olur mu? Takva sahiplerine vaad olunan cennetin tasviri şöyledir. Orada tadı, rengi, kokusu bozulmayan sudan ırmaklar vardır. Tadı değişmeyen sütten ırmaklar vardır. İçenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar vardır. Süzülmüş baldan ırmaklar vardır. Onlar için orada bütün meyveler ve Rablerinden bir de bağışlanma vardır. Bu nimetlere erişen kimse, ebediyen ateşte kalan ve kaynar su içirilip de bağırsakları parçalanan kimse gibi olur mu? Onlardan seni dinleyen münafıklar vardır. Nihayet senin yanından ayrıldıklarında kendilerine ilim verilmiş olanlara... Demin ne söyledi, anladınız mı derler. Öylelerinin Allah kalplerini mühürlemiş ve onlar heveslerinin peşine düşmüşlerdir. Doğru yolu kabul edenlere gelince, Allah onların hidayetini arttırmış ve onları takvaya muvaffak etmiştir. Onlar kıyametin ansızın başlarına gelmesinden başka bir şeyi mi bekliyorlar? Onun alametleri gelmiştir. Kıyamet gelip çattığında ibret almaları neye yarar? Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Kendi günahın içinde, mümin erkek ve mümin kadınlar içinde Allah'tan af dile. Allah sizin nerede dolaşıp, nereye varacağınızı bilir. İman edenler, keşke cihadı emreden bir sure indirilseydi diyorlar. Açık ve kesin bir sure indirilip de, onda cihad zikredilince, kalbinde nifak hastalığı bulunanlar, üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimsenin bakışıyla sana bakarlar. Onların hakkı büyük bir helaktir. Onlara düşen, itaatten ve güzel sözden ibarettir. İş ciddileştiğinde, Allah'ın emrine sadakat gösterselerdi, elbette onlar için daha hayırlı olurdu. Demek siz, İslam'dan yüz çevirip bir iş başına geçtiğinizde, yeryüzünde bozgunculuk edecek ve akrabalık bağlarını kesip atacaksınız, öyle mi? İşte Allah'ın rahmetinden uzaklaştırdığı ve kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimseler onlardır. Onlar Kur'an'ı anlamaya çalışmazlar mı, yoksa kalplerinin üzerinde kilit mi var? Doğru yol kendilerine belli olduktan sonra tekrar inkara dönenlere, yaptıklarını şeytan hoş göstermiş ve boş hayallerle onları avutmuştur. Çünkü onlar, Allah'ın indirdiğini beğenmeyenlere, biz size bazı hususlarda uyacağız demişlerdir. Allah ise onların gizlediklerini bilir. Melekler yüzlerine ve arkalarına bura bura canlarını alırken, onların hali ne olacak? Bu akıbetlerine sebep, Allah'ın razı olduğu şeyi beğenmeyip, O'nun gazabını çekecek şeylere uymalarıdır. Allah da onların amellerini boşa çıkarmıştır. Yoksa kalplerinde nifak hastalığı bulunanlar, Allah onların kinlerini meydana çıkarmayacak mı sandılar? Dileseydik biz onları sana gösterirdik de yüzlerinden tanırdın. Andolsun ki sen onları konuşma tarzlarından da tanırsın. Allah ise bütün yaptıklarınızı bilir. Andolsun ki içinizden mücahitleri ve sabredenleri ayırt etmek ve halinizi meydana çıkarmak için biz sizi imtihan edeceğiz. İnkar eden, halkı Allah yolundan alıkoyan ve doğru yol kendilerine belli olduktan sonra peygambere karşı gelenler Allah'a en küçük bir zarar vermiş olmazlar. Allah ise onların bütün amellerini boşa çıkarır. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ki, amellerinizi boşa çıkarmış olmayın. İnkar eden ve halkı Allah yolundan alıkoyan, sonra da kafir olarak ölenleri, Allah bağışlamaz. Üstün olduğunuz bir sırada, gevşeklik gösterip de, zilletle barışa talip olmayın. Allah sizinle beraberdir, yaptıklarınızın karşılığını noksan bırakmaz. Dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan ibarettir. Eğer iman eder ve Allah'ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınırsanız, O size mükafatınızı verir. Üstelik Allah sizden bütün malınızı da istemiyor. Eğer sizden bütün malınızı isteyip de sizi zorlasaydı, cimrilik ederdiniz. Bu da Allah'a ve bağışta bulunacağınız kimselere karşı sizde kin ve nefret duygularını ortaya çıkarırdı. Siz Allah yolunda bağışta bulunmaya çağrılan kimselersiniz. Fakat içinizden bazıları cimrilik eder. Cimrilik eden ise kendi zararına cimrilik etmiş olur. Allah ganidir. Muhtaç olan sizsiniz. Eğer yüz çevirirseniz, o sizin yerinize başka bir topluluk getirir ki, onlar sizin gibi Allah'a itaatsizlik etmezler. Fetih Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık. Ta ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın, üzerindeki nimetini tamamlasın ve seni dosdoğru bir yola iletsin. Ve Allah sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin. İmanlarına iman katmak için müminlerin kalplerine sükunet ve emniyet indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah her şeyi hakkıyla bilir, her işi hikmetle yapar. Allah size böylece lütufta bulundu ki, mümin erkeklerin ve mümin kadınların günahlarını bağışlayıp, onları altından ırmaklar akan cennetlere, ebediyen kalmak üzere yerleştirsin. Bu ise Allah katında pek büyük bir kurtuluştur. Bir de Allah hakkında kötü zanlara kapılan münafık erkek ve kadınlarla, müşrik erkek ve kadınları da azaplandırsın. Onların kötülükleri kendi aleyhlerine dönecektir. Allah onlara gazap etmiş, onları rahmetinden uzaklaştırmış ve kendilerine cehennemi hazırlamıştır. Gidilecek ne kötü bir yerdir orası. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah'ın kudreti her şeye galiptir ve O'nun hikmeti her şeyi kuşatır. Biz seni insanlar üzerine bir şahit, bir müjdeleyici ve bir sakındırıcı olarak gönderdik. Ta ki Allah'a ve Resulüne iman edin, ona yardım edin, ona hürmet edin. Allah'ı da sabah akşam tesbih edin. Ölünceye kadar sana bağlı kalacaklarına söz vererek, sana biat edenler, Allah'a biat etmişlerdir. Allah'ın kudret ve yardımı onların üzerindedir. Ahdini bozan, kendi aleyhine bozmuş olur. Allah'a verdiği sözü yerine getirene ise, Allah pek büyük bir mükafat verecektir. Bedevilerden Hudeybiye'de seninle beraber bulunmayıp da arkada kalanlar, mallarımız ve ailelerimiz bizi oyaladı, Allah'tan affımızı dile diyecekler. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. De ki, eğer Allah size bir fayda yahut zarar vermek murad etse, buna kim mani olabilir? Gerçekten Allah, bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Sandınız ki, peygamber ve müminler, bir daha ailelerinin yanına ebediyen dönmeyecekler. Kalbinize böylesi hoş gösterildi de, pek kötü bir zanda bulundunuz. Böylece, helak olmayı hak etmiş bir topluluk olup çıktınız. Kim Allah'a ve Rasulüne iman etmezse, muhakkak ki biz, Kafirler için çılgın bir ateş hazırladık. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O dilediğini bağışlar, dilediğine azap verir. Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Geride kalanlar, siz ganimetler elde etmek üzere sefere çıkarken, izin verin, biz de arkanızdan gelelim diyecekler. Onlar Allah'ın takdirini değiştirmek istiyorlar. De ki, arkamızdan gelmeyeceksiniz. Allah daha önce böyle buyurmuştur. Onlar, hayır siz bizi kıskanıyorsunuz diyecekler. Doğrusu onlar, anlayışı pek kıt kimselerdir. Bedevilerden geride kalanlara de ki, siz yakında kuvvetli bir kavimle savaşmaya çağrılacaksınız. Ya teslim olacaklar, veya onlarla savaşacaksınız. Bu davete uyarsanız, Allah size güzel bir mükafat verecek. Eğer daha önce yüz çevirdiğiniz gibi, bundan da yüz çevirirseniz, sizi pek acı bir azapla cezalandıracaktır. Harbe katılmamakta, kör olana vebal yoktur, topal olana vebal yoktur, hasta olana vebal yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, Allah onu altından ırmaklar akan cennetlere koyar. Kim yüz çevirirse onu da pek acı bir azapla cezalandırır. Andolsun ki o ağacın altında sana biat eden müminlerden Allah razı oldu. Kalplerinde olanı bildiği için Allah onların üzerine sükunet ve emniyet indirdi ve onları pek yakın bir fetihle mükafatlandırdı. Elde edecekleri pek çok ganimetleri de onlara nasip etti. Çünkü Allah'ın kudreti her şeye galiptir ve hikmeti her şeyi kuşatır. Allah size elde edeceğiniz pek çok ganimetler vaat etti. Müminlere bir delil olsun diye ve sizi dosdoğru bir yola iletmek için de bu ganimetleri çabuklaştırdı ve insanların ellerini üzerinizden çekti. Bundan başka henüz gücünüzün yetmediği, fakat Allah'ın ilmiyle kuşattığı birçok fetihleri de size nasip etti. Allah her şeye hakkıyla kadirdir. O kafirler sizinle savaşacak olsalardı, arkalarını dönüp kaçacaklar, sonra ne bir dost, ne de bir yardımcı bulamayacaklardı. Allah'ın evvelden beri ceryan eden kanunu budur. Allah'ın kanununda, asla bir değişiklik bulamazsın. Sizi onlara muzaffer kıldıktan sonra Mekke vadisinde onların elini sizden, sizin elinizi de onlardan çeken O'dur. Allah bütün yaptıklarınızı hakkıyla görür. Sizi mescid-i haramı ziyaret etmekten, kurbanlarınızı da yerlerine ulaşmaktan alıkoyanlar, kafirlerin ta kendisidir.'' Eğer onların arasında sizin bilmediğiniz mü'min erkekler ve mü'min kadınlar bulunmasaydı ve sizin de bilmeden onları ezerek bir üzüntüye uğramanız ihtimali olmasaydı, savaşmanıza izin verirdik. Fakat dilediğini rahmetine eriştirmek için Allah sizin elinizi onlardan çektirdi. Eğer mü'minler ve kafirler birbirinden ayırt edilmiş olsaydı, Onlardan kâfir olanlarını pek acı bir felakete uğratırdık. Kâfirler, kalplerine cahiliyet asubundan ibaret olan o gayreti yerleştirdiklerinde, Allah, Rasulünün ve mü'minlerin üzerine sükûnet ve emniyetini indirdi ve onlara takvada ve sözlerine bağlılıkta sebat verdi. Zaten onlar buna layık ve ehil kimselerdi. Allah ise... Her şeyi hakkıyla bilir. Andolsun ki Allah, Resulünün gördüğü rüyanın hak olduğunu tasdik etti. İnşallah hepiniz emniyet içinde ve saçlarınızı tıraş etmiş veya kısaltmış olarak mescidi harama gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilir. Onun için Mekke'nin fethinden önce size yakın bir fetih daha ihsan etti. Bütün dinlere üstün kılmak üzere, Resulünü hidayet ve hak dinle gönderen O'dur. Buna şahit olarak Allah yeter. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar da kafirlere karşı şiddetli, kendi aralarında ise pek merhametlidirler. Sen onların rükû ve secde ettiklerini görürsün. Onlar Allah'ın lütfunu ve rızasını ararlar. Yüzlerinde ise secde izi vardır. Onların Tevrat'taki vasıfları budur. İncil'deki vasıfları ise şöyledir. Onlar filizini çıkarmış, sonra gitgide kuvvet bulmuş, kalınlaşmış ve gövdesi üzerinde yükselmiş bir ekine benzer ki, ekincilerin pek hoşuna gider. Allah'ın onları böylece çoğaltıp kuvvetlendirmesi, kafirleri öfkeye boğmak içindir. Onlardan iman eden ve güzel işler yapanlara Allah mağfiret ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Hücurat Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey iman edenler! Kendi fikrinizi Allah ve Resulünün emirlerinin önüne geçirmeyin ve Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla işitir her şeyi hakkıyla bilir. Ey iman edenler! Sesinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi ona bağırmayın. Yoksa amelleriniz mahvolup gider de farkında bile olmazsınız. Resulullah'ın huzurunda seslerini kısanlara gelince, işte onların kalplerini Allah takva imtihanında muvaffak etmiştir. Onlar için mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. Sana odaların arkasından seslenenlerin çoğu ise, Peygamber'e layık olduğu hürmeti göstermeyi akıl edemeyen kimselerdir. Eğer sen onların yanına çıkıncaya kadar sabretselerdi, elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. Allah ise çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Ey iman edenler! Eğer fasıkın biri size bir haber getirirse, onu araştırın. Yoksa cahillik edip bir topluluğa kötülük eder, sonra da yaptığınıza pişman olursunuz. Bilin ki Allah'ın Resulü aranızdadır. Eğer o birçok işte size uyacak olsaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirdi. Onu kalplerinize benimsetti ve inkârı, kıskı ve isyanı size çirkin gösterdi. İşte onlar doğru yola erişmiş olanların ta kendisidir. Bu Allah'tan bir lütuf ve nimettir. Allah ise her şeyi hakkıyla bilir, her şeyi hikmetle yapar. Müminlerden iki topluluk birbiriyle çarpışacak olurlarsa, aralarını düzeltin. Onlardan biri diğerine karşı tecavüzünde ısrar ederse, Saldıran tarafla, onlar Allah'ın hükmüne dönünceye kadar savaşın. Eğer dönerlerse, siz de aralarını adaletle düzeltin ve doğruluktan ayrılmayın. Şüphesiz ki Allah adaleti ve doğruluğu muhafaza edenleri sever. Müminler kardeştirler. Siz de kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki rahmete erişesiniz. Ey iman edenler! Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha hayırlıdır. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha hayırlıdır. Birbirinize kötü lakaplar da takmayın. İman ettikten sonra bir mümine fasıklık yakıştırmak ne kötüdür. Kim bu günahları işler ve tevbe etmezse, işte onlar zalimlerin ta kendisidir. Ey iman edenler, zannın bir çoğından kaçının. Çünkü zannın bir kısmı büyük günahtır. Birbirinizin gizli hallerini ve kusurlarını araştırmayın. Birbirinizi gıybette etmeyin. Sizden biri ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Bundan tiksinirsiniz. Öyleyse Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah. Tevbeleri kabul edici ve çok merhamet edicidir. Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Sonra da birbirinizi tanıyıp kaynaşasınız ve aranızdaki münasebetleri bilesiniz diye sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Allah katında en şerefliniz, ondan en çok korkanınızdır. Muhakkak ki Allah her şeyi hakkıyla bilir, her şeyden hakkıyla haberdardır. Bedevilerden bazıları, iman ettik dediler. Onlara de ki, hayır, iman etmediniz. Siz, Müslüman olduk deyin. Çünkü iman henüz kalbinize girmiş değildir. Eğer Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz, O sizin amellerinizin mükafatından hiçbir şeyi noksan bırakmaz. Şüphesiz ki Allah, çok ve çok merhamet edicidir. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah'a ve Resulüne iman ederler. Sonra hiçbir zaman imanlarında şüpheye düşmezler ve mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihat ederler. İşte onlar, imanlarında sadık olanların ta kendisidir. De ki, siz dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Allah, göklerde ve yerde ne varsa bilir. Allah her şeyi hakkıyla bilir. Onlar, İslam'a girmekle seni minnet altında bırakmak istiyorlar. De ki, Müslümanlığınızı başıma kakmayın. Eğer imanınızda sadıksanız, sizi imana kavuşturduğu için asıl sizin Allah'a minnettar olmanız gerekir. Şüphesiz ki Allah göklerin ve yerin gizliliklerini bilir. Allah sizin yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Kaf Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kaf Şerefi pek yüce olan Kur'an'a yemin olsun. O kafirler içlerinden kendilerini Allah'ın azabından sakındıran bir peygamberin gelmesine şaştılar da bu pek acayip bir şey dediler. Biz ölüp toprak olduktan sonra mı dirileceğiz? Bu akıldan çok uzak bir dönüş. Toprağın onlardan neyi yiyip eksilttiğini biz biliriz. Katımızda her şeyi muhafaza eden bir kitap vardır. Doğrusu onlar kendilerine hak geldiğinde onu yalanladılar. Şimdi de ruhları karma karışık bir ısrap içindedir. Üstlerindeki göğe bakmazlar mı? onu nasıl bina edip süsledik ki hiçbir gediği yoktur. Yeryüzünü döşedik, onda sabit dağlar yarattık, onda her güzel çiftten bitkiler yeşerttik. Hakka yönelen her bir kul için bunlar görüp ibret alınacak delillerdir. Gökten de bereketli bir su indirdik ve kullar için rızık olsun diye onunla bağları, daneli ekinleri, Salkımları üst üste binmiş yüksek hurma ağaçlarını bitirdik. O suyla ölü bir beldeye can verdik. İşte kabrinizden çıkışınızda böyle olacaktır. Onlardan evvel Nuh kavmi, Res ashabı, Semut ve At kavimleri, Firavun, Lutun kardeşleri, Eyke halkı ve Tubbah kavmi de yalanlamışlardı. Onların hepsi de Peygamberlerini yalanladılar ve kendilerine vaat ettiğim azabı hak ettiler. Onların ilk yaratılışı bize zor mu geldi ki tekrar dililtmekten aciz kalalım? Doğrusu onlar ilk yaratılışlarını kabul ettikleri halde yeni bir yaratıştan şüphe ediyorlar. Andolsun ki insanı biz yarattık. Nefsinin ona ne vesvese verdiğini de biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız. Sağında ve solunda bulunan iki melek onun her işini kaydettiği zaman biz kendisine onlardan da yakınızdır. İnsanın ağzından hiçbir söz çıkmaz ki yanında onu yazmaya hazır, gözetleyici bir melek olmasın. Derken ölüm sarhoşluğu gerçekten geliverir verir. İşte senin kaçıp durduğun şey budur. Ve sura üfürülür. Vadolunan gün işte budur. Herkes yanında bir sevk eden, bir de şahitlik eden melekle beraber gelir. Andolsun ki sen bundan gafildin. Şimdi gözünden perdeyi kaldırdık. Bugün bakışın pek keskindir. Yanındaki melek, işte onun defteri bende hazırdır der. Atın cehenneme her bir inatçı kafiri. Var gücüyle hayra engel olanı, zulme sapanı, ''Haktan şüphe içinde olanı, o kimse ki Allah'la beraber başka ilahlar edinmiştir, atın onu şiddetli azabın içine, onun arkadaşı şeytan, ey Rabbimiz der, onu ben azdırmadım, zaten o haktan pek uzak bir sapıklık içindeydi, Allah buyurur, huzurumda çekişmeyin, ben sizi daha önce ikaz etmiştim, benim katımda bu vaat değiştirilmez.'' Ben kullarıma haksızlık edici de değilim. O gün cehenneme, Doldun mu? buyururuz. O da, daha yok mu? der. Cennetse, takva sahiplerine yaklaştırılır. O zaten uzak değildir. İşte Allah'a yönelen ve onun emirlerini koruyan herkes için size vaat olunan budur. Onlar, görmediği halde Rahman'dan korkan, ve yalnız O'na yönelmiş bir kalple O'nun huzuruna gelen kimselerdir. Oraya selametle girin, işte bu ebediyete kavuşma günüdür. Orada onların dilediği her şey bulunur. Üstelik katımızda bundan fazlası da vardır. Biz onlardan evvel nice nesiller helak ettik ki, onlardan kat kat güçlüydüler ve memleket memleket dolaşıp duruyorlardı. Allah'ın azabından kaçacak bir yer buldular mı? Şüphesiz ki bunda kalbi olan ve bütün dikkatini toplayıp kulak veren kimse için bir öğüt vardır. Andolsun ki biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yarattık, bu bize asla ağır gelmedi. Onların söylediklerine sabret, güneşin doğuşundan önce de, Batışından önce de Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısmında ve secdelerin arkasında da onu tesbih et. Dinle bak, o gün nida edici pek yakın bir yerden seslenir. O gün insanlar o hak sesi işitirler. İşte kabirden çıkış günü budur. Şüphesiz ki hayatı veren de, ölümü veren de biziz. Dönüşle ancak bizedir. O gün yer yarılır ve insanlar kabirlerinden süratle çıkarlar. Onları böylece toplamak bizim için pek kolaydır. Onların söylediklerini en iyi bilen biziz. Sense onları imana zorlayacak değilsin. Benim tehdidimden korkanlara sen Kur'an'la öğüt ver. Zariyat Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yemin olsun esip savuran rüzgara, Yağmur yüklü bulutlara, Suda, karada, havada, Fezada kolayca akıp gidenlere, İşleri taksim eden meleklere, Size vaat olunan elbette doğrudur. Hesap günü muhakkak gerçekleşecektir. Yörüngelerle donatılmış semaya yemin olsun. Şüphesiz ki siz, birbirini tutmayan iddialar içindesiniz. Aldatılanlar haktan geri çevrilirler. Kahrolsun o yalancılar. Onlar ki cehalete batmış gafillerdir. Hesap günü ne zaman diyorlar? O gün onların ateşte yakılacakları gündür. Tadın azabınızı çabuklaştırılmasını istediğiniz şey işte budur. Takva sahipleri ise cennet bahçelerinde ve pınar başlarındadır. Rablerinin kendilerine verdiği nimetleri alırlar. Çünkü onlar bundan önce Allah'ı görür gibi ibadette bulunan kimselerdi. Onlar geceleri pek az uyurlardı. Seher vaktinde istiğfar ederlerdi. Mallarında isteyen ve istemeyen yoksullar için bir nasip vardı. Kesin olarak iman edenler için Yeryüzünde nice deliller vardır. Kendi nefislerinizde de böyle deliller vardır. Hala görmez misiniz? Gökte de rızkınız ve size vaad olunan şeyler vardır. Göğün ve yerin Rabbi olan Allah'a yemin olsun ki, sizin konuşmanız nasıl gerçekse, size vaad olunan da öylece gerçektir. İbrahim'in ikramda bulunduğu misafirlerin haberi sana geldi mi? Yanına geldiklerinde, selam üzerine olsun demişlerdi. İbrahim, sizin üzerinize de selam olsun, ey tanımadığım kimseler dedi. Sonra ailesinin yanına gitti ve semiz bir buzağıyla döndü. Önlerine koyup, buyurmaz mısınız dedi. Yemediklerini görünce, İçine bir korku düştü. Onlar korkma dediler ve onu ilim sahibi olacak bir oğulla müjdelediler. Hanımı hayretle bir çığlık atıp elini yüzüne vurdu ve kısır bir ihtiyar kadın mı çocuk doğuracak dedi. Melekler evet öyle dediler. Rabbin böyle buyurdu. Şüphesiz ki onun hikmeti her şeyi kuşatır. Ve o her şeyi hakkıyla bilir.